Boken sunduğu Modern Sabahlar'da buluşalım. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Az önce de söylediğim gibi Boken sunduğu Modern Sabahlar'da hepimize günaydın sevgili sanatseverler. Şakır şakır yağmurların yağdığı, şehrimizin adeta gelinlik değil de ne denir ola yaslanan... Islak, yani yani ıslak tişört. Islak tişört, yarışmasına katıldığı bir dünyada. Hepinize günaydın. Yalnız şehrimiz de fena değilmiş bu arada. Yani. Vallahi evet. <gülüyor> Bilmiyorum ama yani fark mi? Sonunca her şey güzel. Her şey adeta gece arazözlerle yıkadılar. Vatiz arazöz cevabını ilerleyen dakikalarda bulabilirsiniz. Ya ilerleyen dakikalara beklememize gerek yok. This is arazöz diye hmm. ben burada gösteriyorum. Nasıl nasıl temizlendi? çillop gibi oldu. Valla şehrimiz hiç ne havada bir polen. Ne yerde bir en ufacık bir pislik parçası. Oktay istersen teşekkürlerle başla. Teşekkürler, teşekkürlerle başlayayım hakikaten. Ee, Kübra hanıma çok teşekkür ederim. Ee, solo test biliyorsun e, dinleyicilerimizin kendi elleriyle yaptığı adeta solo testler yağıyor bana. Yağıyor hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Türkiye'nin dört bir tarafından. Varan 2. E, Kübra Yüksel çok teşekkür ederim Kübra hanım size çok naziksiniz gerçekten içine yazdığı notta sabahıma neşve oldu arada. Nasıl ağladıysan artık her taraftan sol testte. En son Kırışehir e, hapishanesinden de kibrit çöplerinden yapılmış bir Yani ağladıysan demeyelim de tabii üzgündüm. Yani üz ama... Üzgün değil de bu bir şeydi. Evrene mesajdı. Mesaj evrende yerini buldu ve e, onu Kübra Hanım'a yönlendirdi. Sağolsun Kübra Sadece Onun Ali cenab Ulaş Bey'e de değil mi? Evet. evet yani... Oktay bu fazlalıkları ne yapıyoruz biz? Solotos... Fazla Solotos'ta fazla diye bir şey olmaz Fahir. Şey Bire kadar inebilirsin. Benim ilkokuldaki ilk doğum günü kutlamama döndü. Orada da 38 bin tane bana pastel boyayı gelmişti. Yani o pastel boyaları ben hep ilerleyen yıllarımda e, bugünkü şeyimi alt yapılarını... garip gurebayır dağıttık. Yani <gülüyor> fakir fukara garip gurebayır dağıttık? dağıttık, dağıttığımız oldu, sattığımız oldu. Dönüm dönüm ben pastel boya sattım. E, şimdi bunları ne yapacağız fazlasını? Yani değil mi? Bunu eş dost arkadaşlar pastel boyayı bilmiyorum. Bak guaj desen çok güzel fikirlerim var guaj boya guajın yeri belli zaten. Şimdi sana göre yeri ayrı... Bana göre Bana yeri, yeri ayrı. ayrı... Ama bak Senin, burada şey yapacaktık... Ne? Senin ne? Kanon yapacaktık onu engelledin... Ama ilk uzun olur ikincisi kısa olur Fahir... Ne oldu Ege sen Senin bu sohbetlere pek kaçtı. alışık değilsin... Kısma U da bir günaydın desenize... <gülüyor> diyeceğiz... Yani Ali'nin bizimle birlikte bu <gülüyor> Ali Ver Ali'nin de oynasın şu solo testi... Kaybetmez... <gülüyor> Oktay abisi Ver i̇ğrenç adam. Gerçekten iğrenç bir adam Evet <gülüyor> abi ya valla yani Burada çocuk kozunu de... erkenden kullandı Hayır yani o koz bu kadar erkenden bu kozu kullanırsan gerçekten... İlerleyen dakikalarda ne yapacaksın Neden iğrenç bir adam olduğunu, Neden böyle söylediğimi <gülüyor> yayında anlatmak istemiyorum Ver yani şu, şu sonu sesini çocuk Bak, oynasın Şu anda hala zorluyor Yani gerçekten Allah ne malı kıymetli adammış ya Ay yok malı kıymeti değildir de şimdi tabi Ali'nin sinir size olduğuna malını vermez. Küçük, malları küçük. Sana sinir olduğum için Ali'ne bir şey vermeyecek değiliz. Ali sen bu oyunu biliyor musun? Hoş geldin öncelikle. Ali'nin bir karakter yok gibi şimdi biz kendi kendimize konuşuyormuş durumuna düşeceğiz Ali. İli durumuna düşürdün. Ali'nin mikrofonu yoksa konuşmanın gereksiz olduğunu bilir. <gülüyor> Bilecek çağda. Neye bakıyorsun? Bir baba olarak Aa, bakıyor, kaç solu yapacaktı Sıfır solut esmiş bu bu arada. Oktay'a bugün gelen. Neymiş? Sıfır solut. Sıfır, solu sıfır tabi canım. Ne zannettin? Daha yani şöyle söylüyorum. Piyonları sıfır, bile yerinde sıfır. duruyor. Bak Piyon. bunları böyle şey. Bunları tek tek böyle ayıklayacaksın. Adeta bir çekirdeğin içini ayıklar gibi. Aliçim, Oktay ya yutmasın onları. Dikkat et. <gülüyor> keyifler yaptım. olsun Teşekkür ediyoruz sağ olasın Keyiflerin ötesinden günaydın Keyf ola keyfe gele Keyfe kadar kahvaltı diyoruz <gülüyor> Oktaycığım gel aramıza gel. Kaçama. Kaçamam. Bak ben burada sabit duruyorsam sen de kaçamazsın. Ülkemizde yağışlar devam edecek. Ha bu bir iki gün sürdü bitti falan diye düşünenler varsa yanılıyorlar. Öyle mevsimlik bir şey olduğunu düşünüyor. Yok mevsimlik değil. Bundan sonra önümüzdeki yıllar boyunca böyle. 3-4 yıl boyunca böyle yağacak Bundan diyorlar. Bundan sonra hiç durmaksızın yağış mı? Tabii Ankara'da muson yağmurları başladı. Buna İyi, muson güzel. yağmurları olsun. Muson. Reklam. Bu da bu son. Eee ee, <gülüyor> Türkiye'de hafta sonuna kadar yağışlı hava devam edecek. Hatta etkisini artıracak. Hava sıcaklığında değişiklik bekleyenler maalesef çok da bir şey hayal beklemesinler. Ne kadar değişiklik bekliyoruz artırızı. ki ya bir güneş bekliyoruz. 1-2 derece yüksek sıcaklık bekleme bekliyoruz. Bekleme abi bekleme onu diyor adam. Adam mı bilmiyorum da. Allah Allah. Yani Kesin sanki diyorum. ben de istiyorum tropik iklim olsun da bilmem ne kivi yetişsin. Mevsim normalleri mi Kahve yetişecek ya da böyle dik açıyla güneş gelsin onu kivi mu yetişsin? yağmurda mı yetişiyor? Ne bileyim, ne bileyim tropik meyveli hala ağırsızlık. kivi diye kalmak kivi, biraz kivi, kivi salon bitkisidir. Ee, kivi işte, ağza bir salon beyefendisi gibi naif kendine hasta özellikleri kivi olan. Kivi dalında güzel. Teşekkürler hadi. <gülüyor> evet e, başka bir mende var. Nedir havanız ben anlamadım şurada. Oktay zaten dükkan dün kötüymüş diye bize surat yapıyor. Sanki biz dükkanın önünde dans yapacaktık. Kuşadası şeyi gibi welcome sir welcome sir diye. Yalnız denediyse Sen ne kadar bir bir gece yaşadığında geldin böyle ya? Ya evet bir, bu gece faşaya gelmiş. Geldin kızını bir köşeye attın stüdyoda. Şey, yanında da değil. Oktay da, abisinin bakayım, yanına attı. En güveni, güvendiği güvendiği yer. Mikrofonlar açıldıktan sonra da aman kızım iyi mi aman bilmem ne mi falan filan ne bir Mikrofonlar kapanırken hiç olmadı. İğrenç bir değil. insan olmuşsun ya bir gecede. Dün bıraktığım zaman böyle değil. Hadi ben gidiyorum abi deyip ne kadar Hadi, hadi görüşürüz abi falan diye ayrıldık ne oldu bu sabah sana böyle bir şey oldu bir şeyler ya? oldu belki yokta Allah Allah ya Sevgi dinleyiciler şu anda gündemsizlikten görüyorsunuz e, vallahi hep gündemsizlik İsviçre'ye özeniyorduk bakıyoruz. hep İsviçre'ye özeniyorduk şu anda bir ne, tapever, aslında bir, şey bir dolu gündem var da biz çok şey ne var abi. ya hiç hakikaten oluyor şey canım bir oluyor, oluyor. arıyoruz sene olmuş 2010 test Servantes herhalde <gülüyor> merdivenin altındadır <gülüyor> diyoruz <gülüyor> <gülüyor> Ee, sevgili Don Quixote'un sevgili yazarı Cervantes'in e, kanıtlarına bulunması için Çalışmalar başladı e, 1547-1616 Bu Çok, e hiç... Çok. Kaç olacak? Çok. Onu söyleyeceksin Parantez içi 69 diyeydiniz Cervantes <gülüyor> parantez içi 69 69 muymuş? <gülüyor> e, Ölen adama öldüğü tarih mi yazılır parantez içinde? Bence en mantıklısı Yoksa... Zirvede olduğu yazılır. Öldüğü yaş, de... öldüğü yaş mı yazılıyor Öldüğü yaş söylenir. <gülüyor> ya da en iyi bilindiği yaş mı yazılır? Ya. Ne yazılır? <gülüyor> öldüğü yaş. Ne yazmışlar mesela Selvan? Hiçbir şey, şey yazmamışlar, var. ben yazıyorum. İşte bir boşluk var orada Tarih o, bırakmışlar, oraya. o yüzden ben de orayı dolduruverdim hemen. Ee, 1870 tarihli bir mektup ele geçmişti Molins Markezi'nin. Ee, ne Markezi? Molins. Molins diye, evet. Molins diye bir Markezi var. <gülüyor> ee, neyse, Madrid'deki... ...Konventedo de lalat ...kilisesinde gömüldüğü sanılıyordu... ...oraları tam söyleyemediğim için... ...şimdi elinde millet dedektör bir şey... ...kızıl ötesi ne var? De şeyi Çünkü dedektörleri bulacağız. de Cervantes'e Cervantes getiriyorsun... ...ayarını metal... ...ve ya Cervantes'e getiriyorsun... ...100 bin euro bütçeli araştırma... ...Cervantes'i bulmak isteyenler... ...aynen aynı şeye giriyorlar... ...daha sonra kazacaklar... ...önce bir bulak da demiş... ...ondan sonra kazarak çıkar... ...nasıl çıkaracaksınız... ...kazarak çıkaracağız efendim diye... İşte Cervantes'i bir an önce bulmaya çalışıyorlar. Dünyanın ilk romanını yazmış olmasının etkisi, etkisi olabilir. Var. 2016'da da şey 400. Var. şey yıldönümü, ölüm ölümünün üstüne yani 2016. yaşasaydı yaşasaydı 469 yaşında olacaktı Cervantes. Biz bir de şeyiz yani ha, Türkiye olarak bu ya. konuda biraz üstünü örtüyoruz da Türklere demediğini bırakmayan bir kitap aslında. Öyle mi? Böyle... Tabii canım biz hep böyle... Hatırlamıyorum ben küçük 85 ya. ciltlik Don Quixote'u böyle incecik okuyoruz ya şey olarak okullarda falan filan. Neler neler. Neler, ne neler. hikayeler, ne maceralar, ne maceralar. Bugün yazsa şey olurdu yani. Ey Cervantes diye, Türk düşmanı Cervantes diye şey olurduk. Cervantes. Ama bugün... Ama bugün yani ne diyorsun? Toprağa yani bol olsun diyorsun. Ne diyorsun Ege? Dünyanın ilk romanında hemen böyle başlamak da Evet ya ilkler ilk, olarak bizim. Bence dünya edebiyatı demek ki bize karşı, bize karşı başladı. Bunun başka bir açılış. İlk da romandan yok. yani. Ne oluyor ya? Bağlamalı bir şarkı başladı gibi duyuluyor. Ya hiç bu şarkı zaten bize göre değil. Ağlamayla böyle bir şey. Ne oldu bitti mi şarkı bitti bitti, bitti. o küçük Dize döndü tekrar Amerika'nın New York Kentinde film çekimi sırasında çöpleri karıştıran kim olabilir ünlü oyuncu Jim Belanger iki güzel tahmin biri kopyeciler arkadaşımız tarafından geliyor katilin <gülüyor> <gülüyor> <Dinladın> mi <mı? gülüyor> hayır ee, ikinci sorun cevabını ver <gülüyor> Robert bende. De Niro Richard Gere Faire tebrik ederim ne Peki, pe bunu... ben var ya, bu konuda herhalde ultra falan iyiyim yani <gülüyor> sen baya iyi bunu... sen çık bunun iyi, bunu gören Karin Gombay'a olaya Biraz hiç inanmamış. Ali'nin o gözlerindeki o bakışı, yalvarırcasına bakıyor bu bakışı hepimiz gördük mü? <gülüyor> Karin e, Gombay'a hiç inanmamış. Richard'ın çöpleri karşısına kim yanmış olabilir? Kadife. Yani i̇şte ikinci soruyu <gülüyor> bekleseydin doğru cevap verirdin ama maalesef puanları faire veriyoruz. Tümü faire senin. Nasıl değerlendirmek istersin bu puanları? Valla işte yarısını banka, banka, yarısını çocuklara falan bağışlarım diye düşünüyorum. Hangi çocuklara? Genel. Bütün çocuklara, dünya çocuklarına <gülüyor> armağan dünya çocukları. ediyorum. <gülüyor> Dünyada çocuklara armağan edilen tek puan. Fahir Öğüncü'n kazandığı puanla. <gülüyor> Hollywood yıldızını tanımayan Karin Hanım e, İtalyan restoranında... Affedersin de tanılacak hali mi var? Evet Vallahi Richard Gilles fena bozuldu. İtalyan restoranında pizza yemiş ve kalanları da paket yaptırmıştık demiş. Paket olabilir mi acaba demiş. O İtalyan restoranlarında çok moda özellikle New York'ta. Doğru. New York style'a kafası dediğimiz şey o. Yiyirim, yiyemediğim kısmı da Alın. Sonuçta hepsinin parasını ben vermiyor muyum? Evet abi, abi sonuçta akşama çıkınca yiyoruz abi. Karin Hanım almış e, bu paketi ondan sonra iyi akşamları falan kolay gelsin diyerek ayrılmış dükkandan. Ondan sonra bir ev sizin yiyecek aradığını görünce ona elimdeki paketi verdim. Bana pakette ne olduğunu so sordu. E, yarı İngilizcemde piz olduğunu ama e, soğuduğunu söyleyerek paketi uzattım demiş. Sonra bir bakmış. Aa demiş. Aa demiş çevresindekilere bakmış falan biraz daha. Çok mutlu. benziyor. Çok benziyor. Aa bu pretty woman'daki adam. Adama çok benziyor. O olamaz çünkü onun durumu hali vakti yerinde diye biliniyor şimdi. Pretty woman'daki kadın derlerdi bugüne kadar hep. Dünkü bu hareketten sonra pretty woman'daki adam diye. Oktay bu e, hikayeyi e, kadının gözünden anlattın. Bize bir de keyifli bir mesleki anı olarak Richard Gere'in gözünden anlatır mısınız Teşekkürler. Richard Gere'nin gözünden şöyle e, Richard Gere çöpleri karıştırıyormuş. Ah Richard Gere olarak andır. Ben diye başla. Ha ben diye mi? Evet. Sen Richard Gere. Merhaba, ben Richard Gere. Pretty Woman'daki adam. Merhaba. Bir ben saniye dur. Richard Gere dur, dur. Farklı açı. Merhaba. Ee, ben Richard Gere. Bugün de yeni bir anımla. Yine bir anımla karşınızdayım ee, Beni tanırsınız <gülüyor> <gülüyor> Pretty Woman <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Subay ve centilmendeki adamım ben Pretty Woman 1 Subay ve centilmen 1 <gülüyor> Pretty Woman'da çok roller yaptım Çok çok <gülüyor> iyi tanırsınız Pek çok yerde benden imza aldınız Kurtlarla tanıstığı da ben vardım da. O da yoktu abi <gülüyor> <Of ben>. <gülüyor> Geçmiş <gülüyor> zamanı <gülüyor> Kurtlarla Dans'ta da az daha ben oynayacaktım. Oradan da sinemayı iyi takip edenler bilirler. <gülüyor> ee, geçen gün yaşadığım bir anımı paylaşmak istiyorum. Bir film çekimi tabii ki yaşlandığıma bakmayın. Film çekimlerim devam edecek benzer. Ee, bir Yok abi olmuyor ya. Yani farklı açıdan bakamıyor muyuz oktay? Yani bakamıyor değiliz de e, Richard Gere, Yani Karin Hanım açısından baktık. Çünkü yani o şey pizzasını yemiş. Çıkmış bir ünlü görmüş bir insan. Hayır, pizzasını görm şey ünlü diye vermiyor o pirişen haline veriyor onun. İşte Richard Gere, yani o kadar role ha? giremedim ben şu anda yani. İşte evet. O kadar iyi rol yapıyordum ki kadın geldi beyefendi dedi, diye. böyle. Yani size dedi soğuk ama pizzamdan tatmak ister misin dedim ne pizzanız dedim. Ancevizi dedi senin ağzını yirim dedim. Ancevi diye ağzını dedim. Çok Gere taklidi yapmak isteyen Pek adamlarmış. çok ricirtki taklidi var ama tabii ki en güzeli henüz yapılmamış olanı. Şans oyununda 10 numarada 10 bilen 2 kişi. iki e... kişi birbiriyle kapıştı ve çıkan silahlı çatışmada biri ayağından yaralandı. Doğru mu? Değil. Ankara Çankaya'dan çıkmış ikisi de. Ankara. İkisi de, i̇kisi de mi? Evet. Baki. Kaç kuruş aldılar? 137.941. Ya, ya. 137.000 herhalde için. burada şey. Neden? ne Ankara Çankaya'dan çıkmış. Ankara Çankaya'dan iki kişinin de Ankara Çankaya'dan çıkması tırnak içinde söylüyorum manidar. Ha ne açıdan manidar? Zamanlama. Teşekkürler. İki kişinin Çankaya'dan çıkmış çıkması ama ancak bir kişinin Çankaya'ya çıktı. Sevgilerini saygılar. Ring ding ding Son çilingir bu sitede miydi? Bu da sabahlar. Bu sabahlar. 103.1 Radyo Tülesi'niz. Radyoların başındakilere bir kez daha günaydın sevgili sanatseverler. Salı sabahında birlikteyiz ve şanslı bir ve Walk and Walk'tan yemek armağan edeceğiz. Her zaman olduğu gibi bir fakiri doyuracağız. Onun cebine 3-5 kuruş para da koyacağız. Üstüne başına yapacağız. Öyle bir şey evet. senede bir yapıyoruz. A'dan Z'ye, A'dan Z'ye ye. yemin ediyorum bir şey Galya sofrası diye bu Galyalılarda çok meşhur olan Sofracılık, evet, sofracılık sektörü. Galya sertme kahvaltısı. Kahvaltı mesela, çok meşhurdur. Ama sertme değil. Sertme değil, sertme, sevmiyoruz. Sertpiştirme. Sertpiştirme. Sertpiştirme. Ee, ondan sonra cıma, e, Güzel bir yemek, hemen akabinde bir hamam. Yine, Masaj. Yeni esmaplar. <gülüyor> o, o da dahil mi ya? <gülüyor> Onlar dahil ya. Hadi ya. Komple set veriyoruz ya Oktay. Değişti <gülüyor> bilmiyor musun? E bu, bugüne kadar öyle vermemiştik. Bugün bugün. bugün? bir berber bile masajını yapıyor. Bir öföhlemesini öf yapıyor. En kötüsü yani. kolonyayla ile şey walk yapıyor. Boken bok O tava sallayan adam gelir seni en güzel şekilde öfeleyecek adam odur ya. Onun bilekler var ya. Yemin ediyorum kalfları bir yarım kabın büyüklüğünde bilekleri ise tam bir karpuz kıvamındadır. Öyledir yani. yani. Yarım kavun dediğin orta boy bir orta boy kavunun yarısı ki. mı? Büyük boydur. Ölçeklerimiz tamamen orta kavun boyu üzerinden Üçünlendir. verilmektedir. O zaman çok iyiymiş abi ya. Çok iyi çok iyi. Bugün solo testin zor... gelmesiyle beraber hayatımızda bir şeyler değişti mi? <gülüyor> Sizin değil belki ama Keşke bu kaşlar, keşke bu bakışlar yayına yansısaydı dinleyicilerimiz de bakarak cevap verebilirdi. Bakarak olsaydı <gülüyor> keşke bana onlar da bakarak olsaydılar. gene kere öncelikle e, Ali'ni tebrik edin. İlk oynayışında 3 bıraktı. 3 bıraktı ki... Hadi ya. Evet, kurnaz, üç, kurnaz. olarak üç tebrik neydi? ediyoruz 3 neydi? Baktınız mı? Neymiş? 150 puan. 150 puan alarak kurnazlık... Sertifikasını hazırlatıyoruz. Almaya hak kazandınız. Tebrik ediyoruz. Biz Ali onu oyunu iPad'de bulalım da sen orada çalış bir dahaki sefere daha güzel olur. İyi ki 4 bırakmadı. Çünkü 4 bıraksa başarılı o bıyıklı adam olacaktı. <gülüyor> banka müdürü. Kurnaz'ın başarılıdan daha çok puan almış olması sisteme göre... Sistem tabii ki burada yani bütün bir insanın şeyine mu bir oyuna sıkıştırıyor. Evet yani o bence sistem çok dedi ezbere dayalı bence. İsterseniz bugün e, sol testte ne olmak istersiniz diye soralım. Sonuçta 9 tane şey var taş çatlısı o kadar telefon O kadar olabilir. telefon. Yok canım herkes de yani aynı mükeller telefon olabilir ya. Herkes de ya. Olmak, olmak isteyebilir. Ister, olabilir onlara da kapımızı açık Burada bir olurdu. şey var yalnız eksik yani bugün fark ettim ben onu ezberci diye bir şey olması lazım. Solo Ezberci olsaydı ben kazanırdım herhalde onu ya. Kazan, yani, kazanırdım dedim. Ezberci <gülüyor> çıkardım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Kimle görüşebiliriz? Alin söylesin. Kimle görüşüyoruz sence Alin? Bilmiyor musun? Aa. Ali. Aa. Aa. Ali nasıl bilmezsin? Hemen tan Hemen tanıtın kendinizi Ali'ne. E ben İrem Alincim. Alincim İrem. Evet. evet. Günaydın falan de. Alin şu anda sizi duyuyor ama şu anda çocuk şoka girdi. Şu anda <gülüyor> çocuk şoka girdi. Ben hemen uzaklaştırıyorum radyonun başından. <gülüyor> Az olsun ben ulu... yani böyle uzaklaştırılacak bir... insan mıyım? <gülüyor> Estağfurullah. Dileğim biz yani üç erkek olarak bazı konularda doğru örnek olmayabiliriz. Siz bir hanımefendi olarak Alin'e örnek olursanız bazı konularda sabah nasıl konuşulur falan gibi. Ha evet. Biz çünkü şey yapamıyoruz. Biz dikkat edersiniz ağzımızdan bazen bazı şeyler kaçıp Evet. Siz Siz e, Hazal Birhanfendi olarak neler söyleyeceksiniz bu sabah? Ya stabil bir <gülüyor> Ya diye cümleye başlanır mı? Çocuk var. Ya diye çocuk çocuk ya diye cümleye başlasa yarın öbür gün. Canım stabil bir saatin olmalı. Böyle bir radyo programı olmalı. Sen de o saatte o programı işsiz gibi aramalısın. Yirema <gülüyor> Hanım'ın <gülüyor> Haza Hanefendilik tanımını <gülüyor> aldık <anladım>. Görmüş olduk. <gülüyor> ee, Hazan Hanefendisiniz Hanım Çok teşekkür ederim. Buyurun hayırdır yarışma konusu da belli deyiken ne diyelim Belki size? Belki siz bilmezsiniz konu... ya. Ne soru testteki şey. E soru testte siz ne olmak istiyordunuz? Şey var mı? Helal olsun diye bir şey. Bence çok güzel. Hakikaten <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> o zaman İrem Hanım sayesinde biz e, saçma yarışmamızı daha güzel bir hale getirelim. Solo testte eksik olan şeyler. Helal olsun. <gülüyor> evet bence olabilir. Helal olsun. Nasıl helal olsun. olsun. Kaç kalınca helal olsun sizce? İki iyi olabilir. İki iyi olabilir. olabilir. <gülüyor> Normalde çünkü ikiye ne koymuşlar i̇ki o kadar? Zeki var. Zeki var Bence ama. Zeki'den daha güzel. Helal olsun. Doldura doldura. Marjinal değil bu bildiğiniz daha da güzel Peki, yani. Peki Zeki'den önce mi olsun yoksa? Önce ya... olsun. Zeki herkes zeki olabilir kendine anlamaya. Yani, yani bilginle Zeki arasında. Yani iki piyonu evet, evet. bir piyon aşağıya Aynen. atıyoruz. Üç piyon Zeki, iki piyon. Helal olsun bir piyon. bence bilin. baştan tamamen silelim ya. Silelim diye bir şey mi kaldı ya yani? yani. helal olsun koyayım mesela. Birine ne koymak istiyorsun? 15'e 20'ye de şey koyalım isterseniz. Hayırlısı olsun. Allah <gülüyor> <gülüyor> 34'e de çünkü fazla tuş oluyor 34'te de. Şey olabilir yani. Alkol aldık mı? <gülüyor> Çok teşekkürler Ela Teşekkür Hanım. Edelim. Görüşürüz. Olun. Olun. Hoşça kalın. Evet solo testte yeni e, puanlar için yeni isimler mi diyelim ona? Yeni kategoriler arıyoruz. İlkimiz, Ama yarışmamıza başlamadı yani. Bu bir, yarışma, bu bir sohbet konusu oldu. Böyle de gidiyor şu anda. Buyurun. İlk yani, kategori iki tane bırakanı helal, helal olsun. olsun. Toplam 33 tane var dinleyicilerimize e, söyleyelim. 33 delik, 31 pardon 32 e, piyonumuz var. Buna ona bu ona göre hesabı kolay. Hesabını size bırakıyoruz sevgili dinleyiciler. Ee, yarışmamızın konusu da solo testte yeni kategoriler. Bence şey kategorisi de güzel olabilir. Kimse kusura bakmasın. 4. Ben 4'e uygun gördüm. 4'te. Yani, ama ben, abi şimdi onu söylerken neyi uçuracağını da bilmen lazım. Ben, hepsini uçuralım hepsini ya. Hepsini uçur ya. Uçur oradan yani. 3 numarayı da ben uçuruyorum. Zoruna mı gitti olsun 3 numarada. Yani orada çünkü bir kıskanma var. İlk üçe girmiş oluyorsun. Ondan dolayı bir zoruna mı gitti var ama 1 numara daha şu anda açıkta. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ali ben. Ali Bey hoş geldiniz. Oynar mısınız solo test Ali Bey? Ee, oynamışlığım var diyeyim. Daha gençken küçükken diyelim. Gençken, gençken sonra hayat sizi bir yerlere savurdu. Ya da <gülüyor> evet. solo test kayboldu evde anneniz <gülüyor> attı çok, bir tarafı. Daha çok kayboldu diyebiliriz. Peki Ali Bey hangi kategori var aklınızda? Hilekar. Hilekar. Hilekar, hilekar diye bir şey var mı? Oktay. Hilekar ee? düzenbaz diye bir şey var mıydı? Aa, yok, yok yani hilekere siz kaç numaraya koyuyorsunuz? Sıfır bırakırsam. Sıfır bırakırsa. <gülüyor> hilekar. Onu riyakar diye değiştirebilir miyiz? Olur. Olur riyakar. Ama olur. Ben çok sen... mantıklı ya. Bence hilekar çok güzelmiş ya. Çok mantıklı nasıl Ali Nasıl sıfır bıraktın ya? En son kalan tek nasıl yok? Abi orada onu şeyle hallettim işte El orada. El çabukluğu. El çabukluğuyla hallettim. <gülüyor> Aynen öyle. Sıfır. Valla bravo Ali Bey. Bu oyunda eksik olanlardan bir tanesini tamamlamış oldunuz. Teşekkür Ey ediyoruz abi. efendim. Görüşmek tamam. üzere. Tamam. Sağ olun Hileler. Ali Bey. Kalın. Şu anda hilekarımız var başka Onlar kategoriler, kategoriler geliyor geliyor geliyor. Herkes demek ki o solo testteki eksik. Bence bu oyunu zaten e, şeyden uzaklaşması, döneminden uzaklaşması bu yüzden. Hiç yenilemedi kendini. Yenilemedi doğru. Günaydın efendim. Günaydın. Ay. Hayatımıza giren yeni kavramlar solo test şeyinde o ha, dairesinde kendine yer bulamayınca. Evet, evet, evet. Bir de sanki artık yani bıyıklı başarılılar var. Şimdi burada e, en fazla 9 var. 9 piyon bıraktığın 0 puan demiş ona mesela 9 piyon bıraktığın zaman ona 11'e 12'ye 13'e ona uzadabiliriz yani onlar O onlara. kadar bıraksan zaten yok. ben onlara da ayrıca helal olsun demek istiyorum. Onların da ayrı bir başarı öyküsü var yani. Ben 11'de hayırlısı olsunu koyalım diyorum. Ne dersiniz? Vallahi Güzel bence olsun. Olsun Oktay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz be efendim? Ee, Çağrı ben. Çağrı Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Var mı aklınızda yeni kategori soluk testi için? Valla şimdi ben isim olarak hatırlamıyorum kategorilerde ama Boş verin, zaten, zaten, zaten yeni bir sayfa yeni açtık. Biz. koyuyoruz Şarbi. Ha, e, 20 tane falan kalırsa şey olabilir. Ana <gülüyor> olabilir. Bu kadar mı? Onun sonunda kaç A kaç koyacak? A, kaç yani. birkaç tane A var Kaç tane diyorsunuz? 3 tane. üç tane diye yazıyoruz buraya. Tamam. Yani sadece ana yazıp ünlem koymak lazım. Üç nokta koyarsak çünkü yanlış anlaşılabilir. Zaten 20 tane bırakmış <gülüyor> adam. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi, iyi, iyi. Sağ olun. Bunda bir tane şey var mıydı? Ne? Sırf benim başıma gelmemiştir herhalde. 21 tane ile kilitlendi bir durum ve o yani birkaç kez öyle bir şey solo, tari evet. solo test tarihini birkaç kez olmuş bir hadise bir tanesi de senin başına gelmiş anladım evet Bu ben bunu bir şeyde yani bir yerde okumuştum bir kere de galiba Liverpool'da yaşanmış bir hadise var onu birazdan geleceğiz günaydın efendim günaydın merhaba kimle görüşüyoruz Kumru ben Kumru Hanım, hoş geldiniz hoş bulduk merhaba var mı aklınızda ee, yeni kategori var evet bir tane ben askerlik anısı dinlemeyi çok seviyorum Böyle <gülüyor> çok sarcodelik geliyor orada duyduğum bitlerim var şey, gücüne gitmesin diye. Ben üç tane kalırsa ona öneriyorum. Hani durum böyle kötü üç tane kalmış. Ama yine de gerisinden daha iyi ya. O yüzden gücüne Siz gitmesin Askerlik ama yanlış değil. O çünkü genelde zoruna gitmesin. Evet yani zoruna <gülüyor> gitmesin. <gülüyor> Veya zoruna <Bilmiyorum>. mı gitti <gülüyor> Zoruna mı gitti? <gülüyor> ya da askerlik kanısı anlatan karşınızda karşınızda görünce biraz, biraz evet, kibar, kibar anlatıyor. Hani Gerçekten, beraber mi bot bağladık falan gibi işte lafları falan söylüyor. Gerçi şimdi gencecik, bir, askerlik, gencecik <gülüyor> bir hanımefendi askerlik anısı diye bizi arıyor. Ve biz de askerlik anısını tam dinleyememişsiniz diye tekrar askerlik anısı <gülüyor> anlatmayalım şimdi. <gülüyor> ya, Yok, ben yani çok seviyorum. seviyorum Gerçekten <gülüyor> mi? Askerlik anısı dinlemeyi çok mu seviyorsunuz? Gerçekten çok seviyorum. Bana çok ilginç geliyor. Hani dünyanın bir yerinde öyle bir şey yaşanıyor olsun. Ne kadar şanslı sizin çevrenizde olup erkek olup askerliğini yapmış olup bu anıları paylaşmak <gülüyor> için. Paylaşan <gülüyor> Vallahi. Arkadaşlarınız için. Değil mi? Yani Sağolsun da çok cömert bu konuda. Anlatıyorlar bu konuda. Size sabah akşam size askerlik anısı mı anlatıyorlar? Gel Kumru ya bir buluşalım <gülüyor> da valla... Sadece esas bizim bir çavuş vardı diye o hikayeleri mi anlatıyorlar. <gülüyor> tabii tabii aynen öyle oluyor. Gel gel bak aklıma bir şey geldi ben bunu unutmuştum falan diyorum. Öyle bilmiyorum tekrar güzel bence. Ama gücüne gitmesin dedi onu bence değiştirmeyelim. Değiştirmeyelim ya. tamam gitmesin. ya gücüne gitmesin. <gülüyor> Kaç <gülüyor> numaraya koyalım? <gülüyor> Üç. Ulanın. Üç numara içimi öneriyorum. Üç ya, bir Ben şu gücüne gitmesin ya da doğrusu zoruna gitmesin şöyle algıladım onu. Belki Buyur. orası da yalnızsın. Böyle hani şey, şafak sayıyor askerler. O sırada birinin şafak diğerinden daha alsa... İşte gücüne gitmesin ya da zoruna gitmesin neyse. Doğru. onu do, Öyle diyormuş. Ama aslında durum ikisi için de kötü yani. ikisinin de henüz geçecek zamanı var askerde falan. O yüzden ben 3 taneyi buna uygun gördüm. Yani daha 3 tane. Yani iyi, kadar ne kadar naifsiniz ya. Hakikaten valla Kumran. Keşke askerde sizin gibi adamlar olsaydı ya. Belki Kumran'ın bu bayan aloğustu kasetlerin sesi olsun bundan sonra. Vallahi bile. Çünkü asker ruhundan iyi anlıyor. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. <Gülüyor> Sağolunuz. Zeynep Hanım demiş ki, vay babayın gemi olsun biri. Sonlara doğru bir yerde olacak ama kaçta olur bilemedim. Onu demiş size bırakıyorum. Ama bize bırakmasın canım. Her şeyi de biz yapıyoruz. Günaydın Günay efendim. efendim. Ee, yayında mıyım şu an? Yayındasınız beyefendi. Buyur. Aynen abi. Aynen çok güzel. Ben de yoldayız, o tarafa doğru gelirim zaten. Adınızı bir... alalım önce bir? Adım Gökhan. Gökhan. Evet. Size Gökhan diyenler var mı Gökhan Bey? birçok çok Gökhan var Gökü var yani birçok şey var ama kardeşinden... Gekhan, en çok gk denmesi hoşunuza gidiyor değil mi ee, bazen biz deyince o, gitti mi mesela siz, siz deyince pek bir etki yaratmadı gk Gekhan... <gülüyor> bir ters tiksinti geldi galiba <gülüyor> bir, de, bir de ben diyeyim gk Gekhan... ee, bu daha kötüydü hadi ya <gülüyor> o zaman size amacımıza ulaştık yani o zaman hadi, e, hoş evet. hoş geldiniz tekrar hemen Aa, alalım abi. cevabınızı buyurun ben bir tane kalınca bugün o gün demek istiyorum. Bugün o gün. <gülüyor> Aa, aslında böyle sabah falı gibi oynansın diyorsunuz değil mi? <gülüyor> e, e, Kahvaltıdan sonra çay içerken oyna. Bir bıraktıysan tamam bugün her şey yolunda gidecek falan gibi bir his. Evet günlük e, günlük fal e, gibi günlük solo e, test test de bir fal değil mi sonuçta? E, yani hemen hemen ya yani, tak oldu yani. Biraz kasarsak yani bence aynı şey sonuçta. Evet. Bugün o gün. Yani. Çok teşekkürler Giken Bey. Tamam, tamam görüşmek üzere. <gülüyor> Hoşçakalın. Bunun İngilizcesi ne? Gekenin mi? Ne gelenin ya bugün o gün. That's the way I like to move with onun gibi bir de, şey abi. That's the way. Aha, aha aha I like it. Aha aha. O değil mi? Hemen bana baktın ama bence de öyle bir şey. Bu adam Anadolu sesine gitti diye ben de sen Süper Lig'e gittin diye. Kaç sene olmuş abi kaç sene? Gül Today falan hep unuttuk. Evet. Günaydın efendim. Günaydın arkadaşlar. İyi yayınlar. Teşekkür ederim kardeşim. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Umut. <gülüyor> Umut Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkürler, Aynen. Umut arkadaşımız bizlerle bu sabah. Ee, sevgili Umut, evet, neler söylüyorsun? Solo diyorsun, testiyorsun, ne diyorsun? Şimdi e, bir olunca dahiydi sanıyorum. Ben yıllar oldu, oynayamıyorum. Bilgin bilgin. bilgin, bilgin. Umut Bey, önümüzde kartı var şu anda, bilgin. Bilgin miydi? Hı. Dahi var mıydı, yanlış mı hatırlıyorum? Bakayım. Mı? Dahi anlamındaki dahi <gülüyor> maalesef yok. Kutudan ayrı yazılmış. <gülüyor> <Evet. gülüyor> yok. Yok maalesef. Dahi yok ya bilgin var. Ne oldu onu kaldıralım istiyorsanız. Siz nereden arıyorsunuz Umut Bey? Ben burada oturuyorum Ankara'dayım. Yani. Ankara'da. Peki yani bunun oyunu nerede oynadınız? Çocukluğunuz nerelerde geçti? Çocukluğum çok gezdim. Babam emekli asker benim. Biz Eskişehir'de sanıyorum. Eskişehir'de orada zaten <gülüyor> orada. Bilgin yerine dahi derler. Belki orada hani yöresel <gülüyor> çıkıyordur Solates. Bizim de iki bırakana gevrek denir. Mesela? Bunlar yöresel şeyler. Evet olsun siz söyleyin yine de aklınızdakiler. Siz dahi diyorsunuz değil mi? Bırakın. Vallahi geyik diyeyim ben aslında yani geyik iyi olur. Bire mi? İkiye. <gülüyor> kimse Aynen. iddialı olmak istemiyor galiba. Ama yani. Ya bire birisi bir şey desin ya kimse bir sıfır dendi de bir denmedi daha ya. Tamam o zaman bire dahi diyelim. Dahi. Bire dahi. Peki çok teşekkürler efendim görüşmek üzere. İyi yayınlar arkadaşlar. Sağ olun. Tamam, Yalnız yani bir de denebilir, kimsenin de itiraz edemeyeceği bir şey bu ya. Ya zaten Afak gibi şu anda... Mesela Umut Bey bire geyik deseydi, cık, alakası var ya. Biz Faruk de gerek der derdik yani. Çok güzel oldu derdik. Günaydın efendim. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ee, Faruk Bey. Faruk Bey hoş geldiniz yayınımıza, buyurun. Ee, soru neydi? Ben öyle aradım ya alışkanlıktı. Alışkanlık solo test. Şimdi sorumuz sorumuz yok yani solo testi günümüzü uyarlıyoruz. Kendi kendinize bir... oynanan bir oyun Faruk Bey bu. 32 piyon var. 33 tane e, boşluk var. Bir kutunuzda ha, ha. böyle üstünden atlatarak e, en az sayıda piyonu tutmaya çalışıyorsunuz. Şeyin Hı -hı. üzerinde, oyun şeyin üzerinde ve en son 1'den 9'a kadar kalan piyon sayısına göre size bir değerlendirme sunuyor. Faruk Bey siz hiç ha. oynamadınız mı oyunu? Bilmiyor musunuz? Yok yok oynadım da işte solo teste benzer bir oyun istiyorsunuz şu anda. Hayır yok. Hani, solo teste hani orada 5 bıraktın bilmem ne oldun 9 Sinsi, Sansar gibi bir takım şeyler var. Onları günümüzü uyarlamaya çalışıyoruz. Yani çünkü bu solo testi tekrar... Kadük. Evet e, canlandırmamız lazım. Genç arkadaşlarımızın artık bu oyuna gerekli ilgiyi göstereceklerini düşünüyoruz isimler değişirse. İsimler değişirse. Ha, i̇simler. <gülüyor> i̇simler. Faruk Eşenesi. <gülüyor> Birazcık dikarlaştırdım. Faruk <gülüyor> Bey. İsterseniz size biraz müzik dinletelim biz. O sırada düşünün. Ben biraz cevap okuyayım mı Twitter'dan siz de hatayken Faruk Bey olur mu? Tabii tabii olur. Teşekkür ederim. Ee, Gülen demiş ki mesela, gülüyoz. Benden bu kadar. 5'e 5'e bunu verebiliriz Çok güzel. demiş. Ondan sonra Burak Bey demiş ki, bir tane kalınca kardeş sen hayırdır demiş mesela. Ondan sonra son iki piyon içinde Emin Bey şey demiş. E, ben ne anasının gözüyüm ben. Bak aslında Emin Bey doğru bir şey yakalamış. Burada hani bir başkasına söylenecek laf değil sana söylenen. Sana, evet yani kendi kendine. Kendi Çünkü kendine sonuçta solo. Sola nedir solo? Solo. Kendi kendine, kendine, kendine oynanan ve kendi kendine oynadığımız oyunlara mi? biz ne diyoruz? Solo. Solo diyoruz. Değil Faruk mi Alinciğim? Geldi solo. mi bir şey aklınızı bu arada? Geldi mi? Evet Faruk Bey. <Gülüyor> Eee en yüksek 9'du diye hatırlıyorum. Doğru en yüksek mı? 9'du, doğru. Doğru, 9 evet. 9'a ben Justin Bieber diyebilirim belki gençlerin ilgisini çekmesi açısından. Justin doğru, Bieber. Justin Styler. Yani Justin Style'a kafası diyerek daha da şey sevecekler. Çok güzel. Peki. Çok sağ olun efendim, görüşmek üzere. İyi günler efendim. İyi güle. Aslında ben bir şey düşündüm ya. 32'ye hayırlısı. Hayırlı. Çünkü oyunun başı. Yani 32 bıraktım. Yani, yani başladığında bırak telefon geldi. Tabii hayırlısı olsun dizinin, ben oynamayayım. Dizdin telefon geldi. Yemeğe bırak. çağrıldın bıraktın hop hayırlısı olsun. Ya da her şeyin hayırlısı mı demeliyiz? Her şeyde vardır bir hayır mı demeliyiz? Hocam ne günü konuşacağız? Alo. Alo. Alo. Günaydın Özlem. Özlem Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz yolda mısınız? Yoldayız işe gidiyoruz. Nereye yolculuk? Cevacı'ya. İş ne affedersiniz Özlem Hanım? Ben doktorum. Doktorsunuz. Ne doktorusunuz? Nükleer tıp. Nükleer tıp. Yani... Atıyorsunuz öyle bir tıp yok. Nükleer <gülüyor> tıp diye bir şey olduğunu inandıramazsınız. <gülüyor> böyle Nükleer enerjiye maruz kalan <gülüyor> ve hulka dönüşen adamları mı tedavi ediyorsunuz? İşte yani sayılır. Bir gün gelirseniz güzel güzel görüşürüz anlatırım ben size. Gerçekten yaptım. var mı Özlem Hanım'ın nükleer tıp diye? Hakikaten havalı evet, dursun diye mi? Yok var gerçekten çok da eski bir anla birimle alırdın radyoaktiv maddeyle tedavi görüntüleme yaparsın. Hmm. Radyasyon diyorsunuz evet, elinizi. Radyoaktiv görüntülersiniz işte tiroit kanseri tedavi edersiniz. Bu radyolojiden farklı bir şey midir? Evet. Peki evet, efendim. Yani, radyolojide görüntüleme yöntemidir ve ışardan ışınlayırsınız. Özlem Hanım Biz çok ikna edicisiniz ediciniz. ben şu anda size teslim olmuyorum. Ben hala inanmadım öyle bir şey olabilir miyim? <gülüyor> puanı, puanı yüksek mi tusta? Evet yüksek. Her puan yüksek TUS'ta. Bütün puanlar yüksek değil mi zaten <gülüyor> TUS'ta? Benim bildiğim kadarıyla TUS'ta hep yüksek puanlar diyebiliyorum. Ya ben artık biraz yaşlandım onun için. Puanlar Olur mu o sizin yaşınızda ben kurban e, Olsun. Olsun. Yok yok artık hoca anladım. Katır kadar oldum. Estağfurullah. <gülüyor> Siziniz bir minyon. genç kız gibi geliyor. Evet minyo, minyon. Bence için. o radyoaktif e, maddeler Radyo, çevrenizde uçuşan düşüş... ışınlar sizi gençleştiriyor. Her seferinde. Kesinlikle. Düşük doz radyasyonun etkileri bunlar. Düşük doz radyasyon artık kesmiyor değil mi <gülüyor> bir noktadan sonra. Hafif hafif dozu arttırmak lazım. Aslında parlıyorum. Şöyle bir bastığınız yolda direkt beni görürsünüz. Ben sanki bir bir ara gördüm sizi gibi hatırlıyorum <gülüyor> özlemem <Hanım> bir <gülüyor> bir ara şu anda şimdi siz tarif edince ben bir ara gördüm keşke tanışsaydım gelip yanınıza <gülüyor> Aa, evet mutlaka bekliyorum gelin lütfen tamam çoktan görürsün ziyaret ama tıp hiç bu kadar ama popüler olmamıştı de gezdirmeyeceksiniz ki yani şimdi burada açık açık konuşalım oraya giremezsin yani orada yüksek radyasyon var oraya giremez kurşun yelek giyiyor musunuz mesela Kurşun yelek giyiyoruz ama biz vadyaktif maddeyi hastaya veriyoruz. Onun için ee, çekimler sırasında zaten radyasyon oluyor. Bir de dozlarımız çok daha düşük. Ya yani biz fonksiyonel görüntüleme yapıyoruz. Hmm. İşte hücresi var mı? Tedavi sonrası He. ölmüş mü? Yaşıyor mu? Filan gibi. Dozmuştu e, diyor. Dozmuştu. Dozmuştu. Kurşun, kurşun <gülüyor> yani... yelek mor düğme. <gülüyor> <gülüyor> ya biz böyle dış görünüşe ilgilenmiyoruz, içine bakıyoruz. Bakalım ne var ne yok. Ne kadar yok. güzel, ne i̇şte kadar <gülüyor> bolgun bir tavır. Ne <gülüyor> kadar çok insanın içine baktınız bugün, neler neler. Sizde ne maceralar, ne maceralar. Tıbbın evet, en anlaşıldı, tıbbın en anlaşıldı. Bilim dalıdır. Ana, ana bilim dalı diyorlar. Ana bilim geçiyor. dalıdır. Evet, Nükleert. ana bilim dalı. Bir de marş besteleyeceğiz onunla ilgili olarak tabi. Ee, nükleer tıp, nükleer tıp. Söyle <gülüyor> bize neredeydi. <gülüyor> ee, ama tabii gene dağıtıcı çalışacak. Nerede, Nerede yani. kaldı? kırılıyorum. Yani nükleer tıpı mutlaka gelip görmelisiniz. Ben bekliyorum o zaman. Tabii ülkemiz tamam. bir nükleer tıp cenneti fakat yeterince tanıtmadığımızdan ötürü yani bugün nükleer tıp pakettiği şeyi görmüyor bence. Yani Haklısınız Özlem Biz o zaman. de şey yaptık Özlem Hanım. Ya bence ilerlemiş yani bir şekilde bi... aslında. İnşallah. Yani tanışmaklarında kalmamış. Yani hayır yani biz zaten ziyaretlerimizi yapıyoruz. Bugüne kadar pek çok... E... Nöroşürücüyü gezdik. Nöroşürücüyü gezdik. Ondan sonra... İntihaniye. Hepsini intihaniyeye gezdik. Çocuk bölümünü gezdik. Ve bunları böyle tamamen sıraya koyuyoruz. Ve sırayla geziyoruz. Önümüzdeki Haziran ayında Haziran tahmin ayında ediyorum. Haziran nükleer tıpta de... olacak. Geleceğiz vallahi Valla Özlem Hanım geleceğiz, geleceğiz, sizi bulacağız orada. Valla çok seviniriz gelirseniz, çok mutlu oluruz. Bize birer küçük parça radyo radyoaktif maddeyi herhalde vereceksiniz. Hediye etme. Ay tabii gelirsiniz, <gülüyor> böyle bir paket ettiririm size ben, küçük küçük. Tabii ev değil zaten, <gülüyor> bana da öyle geldiniz. <gülüyor> çok güzel. Evde yeriz, ya, orada Buyurun Özlem Hanım, siz söyleyin sola testimizi. Ya ben aslında birinci için söylüyorum. Ee, Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Güzelmiş, havalıymış. Nazar olur... Bunun da şarkısı. sonunda şarkısı olacak galiba. Eyvallah. Teşekkürler. Eyvallah. Sağ olun Özlem Hanım. Özlem Hanım görüşmek üzere. Çok Eyvallah. sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Güle güle. Hayırlı parlamalar diyelim önlüklerle kuma gidene öyle diyelim. Bogdan ne güzel yemiş bu Modern Sabahlar. Devam ediyor sevgili dinleyiciler. 9:45 saatimiz ve bugün gerçekten de bugüne kadar yaptığımız yayıncılıklar arasında en güzel y, en önemlilerinden bir tersini yapıyoruz. Çünkü bir klasiği günümüzde uyarlama çalışmaları da dinleyicilerimiz bize yardımcı oluyorlar. Boşunda mı yapıyorlar bunu? Hayır işin ucunda Walk and Walk'tan yemek var. Şimdi Telefonumuz 21330. Twitter adresimiz @modernsabahlar. Akdı yağdı geçti mesajlar Twitter'dan. Akacak tabi ne olacak diye. Akacak tabi. Mesela bak bakalım mı biraz telefonu görelim. Evet. E, günümüzde dereceleri ne olmalıdır diye. E, yani evet herkesin e, daha Artık, gençlere ulaşabilmek için. yeni Sinsi kurnas falan filan değil. Başka şeyler lazım dedik. Sinsi diye bir şey var mıydı orada? Yok. Sinsi diye. Sansar diye bir şey kurnaz var mı? Kurnas var işte. Hızır diye Ama bir şey var mı? Kurnas tipine de baksan şaşkın dersin yani. Hı. Şaşkın. Ama zaten bu da kurnazlık göstergesi galiba zaten. Gözüküp, ya. Şaşkın yani gözüküp yani seni oradan e, valla neler ne noktaya getiriyor yani. Günaydın efendim. Günaydın. <gülüyor> hı hı. Maalesef. Hello. Good morning. Good morning. İrem Hanım demiş ki 13-14 gibi yüreğine sağlık olsun demiş. Çok, çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> Bundan sonra ışıklar <gülüyor> içinde uyudu olabilir. <gülüyor> Ceren Hanım demiş ki 5 için bu da mu gol değil. Beş soru, soru şartı. Çok güzel. Ben de güzel. Bu da gol, bu da mı gol değil. Bu da mı gol değil. Zeynep Hanım bire koymuş. Vay söylemiştin ya ama kaç vay babanın gemiyi diye. Evet. Onu sağ da mısın? özellikle sana cevap olarak göndermiş. Günaydın. Günaydın. Merhaba kimle görüşüyoruz? Merhaba Tuğba'dan. Tuğba Hanım hoş geldiniz. Hoş Var mı aklınızda bir kategori? Ee, var. Ben bir numaretim düşündüm. Daha önce soruyanlar oldu geldi ama bir sese de söyleyebilirim değil mi yine? Tabii ki söyleyebilirsiniz, En iyisi tamam, bir e... numara olacak. <gülüyor> tamam. İnşallah iyi olur. Biraz komik ama. Ben bir kalırsa şunu düşündüm. Oh Baby. Oh, oh Baby. Evet. Hatta mümkünse Türkçe yani. Okunduğu gibi baby şeklinde yazılmasını. O, baby. Olan... <gülüyor> evet. O, O, O ve H diye mi yazılıyor? Yani oh mu? Yoksa O. Yoksa O oh. yani oh mu? O. Oh. Yok, yani oh oh. Yok yani Türkçe okunduğu gibi olsun. O, oh, çift O, oh, baby. O, oh oh baby. Baby. Oh baby. O, baby. Evet. Tamam. Kaşları kalkık bir adamın konuşması hani... gibi, <gülüyor> gibi, <gülüyor> gibi düşünüyorum ben bunu o zaman. Oh baby. O, baby. Tamam. Tuğba abi teşekkür evet. ederiz. Evet. Çok teşekkürler. <gülüyor> sağ olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. oh baby, baby. Be, supposed Oktay bir klasikleri know. sayar mısın 9'dan geriye? Sayayım. 9'da... 9 e, numara. Biraz öyle şey... Oktay senin çok güzel o sayım, sayma şeyin vardı. bir Önce bir ezberleyelim öğrenelim ondan sonra Fahir. Ama ha, dinleyicimizi anladım. bekletmeyelim mi? 9 numarada 9 piyon bırakırsan 0 puan alıyorsun. Ve beyinsiz. 0 beyinsiz oluyorsun. 8 piyonda e, 25 puan gerizekalı var. Yani piyon, affedersin de biraz daha küfürlü falan şeye giriyor. 7 piyon 50 puan aptal. 6 piyon 75 puan veriyorlar tecrübesiz. 5 piyonda normal. En güzeli oymuş ya. <gülüyor> Bence normal hala günümüzde de normal bir şey. Normal ama berbere gitmesi lazım. Bence. <gülüyor> yani Saçlar çünkü bakıyorum. hiç normal değil. Ondan sonra 4 piyonda başarılı. Başarılı da, da yani tecrübeyle beraber gelen bir başarı var. Saçlar dökük. 3 numara kurnaz ama şaşkın ifadeli kurnaz en korktuğumuz tip. 2 numara 2 piyon bırakırsan zeki 1 piyon bırakırsa da bilgin. Günaydın efendim. Merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Hilal ben. Hilal Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben çok üzgün olarak size söylemek istiyorum. Benim bu oyundan hiç haberim yok. Çaka yapıyorsun Kaç ya. Kaç yaşındasınız Hilal, ya. Hilal Hanım? Efendim? Kaç yaşındasınız? 29 29 yaşında yani muhakkak bir ara denk geliyor olmanız lazım ya. Hiç abiniz ne falan duydum, da yok muydu evde? Ne evde. Gördüm, Büyük ne kardeş. Yaptım. Ciddi olamazsınız. Solo test. Evet ya. Vallahi hiç bilmiyorum ve çokdayım şu an. O yüzden maksimum taş kaldığında Bilemedim ben onu demek istiyorum. Bilemedim ben Bilemedim, bilemedim, bilemedim. <gülüyor> Gururum engel oldu. Orada Zafer Peker. Kal. <gülüyor> Zafer Peker resmi ve bilemedim. O zaman zaten yani hiç bilmediğiniz bir oyunda bir piyon bırakıyorsanız. Hilal Hanım yani bilemedim. Allah'tan bilemediniz. Bir de bilseymişsiniz. Hayır, hayır, <gülüyor> maksimum, <gülüyor> ha, maksimum kaç kaldım? Maksimum kaç kaldı? Maksimum istediğiniz kadar. Yani maksimum 32. Hatta tamam, 33- 32 30, o zaman. 32 hani hiç 32 dokunmayayım. Var, şey bilemedim. Çok da mantıklı çünkü. Yani bilemedim ondan dokunamadım. Hayırlısı olsunlar. Evet. Bence daha da iyi. Çok teşekkürler Hilal Hanım. Sağ olun. ederim. En kısa ederim. sürede bir solo test inşallah size de nasip olur. Ben çünkü... normal olmak istiyorum ya. Onun için bayağı uğraşman Nasıl, gerekir desem. 5 milyon bırakacaksın abi. 5 bırakacaksın. Çok <gülüyor> kolay. Çok kolay. Gökhan Bey <gülüyor> demiş ki, kolay. katılmıştım. Ama bir tane daha bir şey söyleyeceğim. İş güzel. O hangisi? Kas Kasıpta 17 bırakana. <gülüyor> başarısız iş iş güzaraba galiba değil mi bu? Başarısız diye bir şey yok mu bu arada ya? Yok vallahi her başarılı şey. Başarılı var. Geri zekalı var, bilmem ne var da bir tane de başarısız yok. Beyinsiz ama gayet başarılı. Ondan sonra 17 bırakılabilecek en çok piyon sayısıymış bu arada. Yani ondan dedim kitleme o. Zeynep Hanım demiş ki bir için helal olsun Yozgatlı. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Meltem ben. Meltem Hanım talipli evlendirmeye çalıştınız. Aa ne güzel. Meltem Hanım evlenebildiniz mi dünden bu yana? Yok yok seneye yazın inşallah. İnşallah. Talipleriniz arttı mı Meltem Hanım yoksa aynı şekil mi? Yok sevgilim var zaten. Tamam canım talepleriniz <gülüyor> diyoruz zaten hani sevginizle bir şey demiyorsunuz. Çok ya onun korkusundan artmazlar yani cümleler. İri mi sevgiliniz Meltem Hanım? Efendim. Sevgiliniz, sevgiliniz iri, i̇ri mi? mi? Ee, yok ama belli bir ağırlığı olan bir insan. özgül Geri, ağırlığı var diyorsunuz <gülüyor> yani. Hay evet, sevgilinizin talep yoğunluğu arttı mı? en ee, azından <gülüyor> Yok ona da olmayacağım. Bu zaman, o zaman daha yürüyebiliriz yok. bu konuda. Devrim <gülüyor> evet, evet. peki Meltem Hanım. Buyurun dinleyelim sizi alalım cevabı hemen. Ya ben mı? şey diye düşündüm. Şimdi solo testte yanlış hatırlamıyorsam. E, Piyanlar birbirinin üstünden atlayınca kazanılıyordu filan ya. Evet. Hı -hı. E, şimdi ikinci olan insan manyak mısın kardeşim su içiyorum olsun. Çünkü hani e, üstünden atlayabileceği halde atlayamayıp yanlış yapıp birinciliği o şekilde kaybettiği için. Ama bu iki kişi oynanmıyor ki. Tek kişi oynanıyor. Tek kişi solo test adı üstünde i̇şte, solo. Evet, o da doğru. İşte o kadar ötülebilirim <gülüyor> <gülüyor> ki Tamam siz ne düşünmüştünüz biz uygun yere koyalım. Mayak yeri... mısın kardeşim? kardeşim Mayak mısın diyorum. kardeşim? Mayak yani. kardeşim? Kardeşim. Vallahi ben 5 numaraya kardeşimsin koyacağım. Tamam Ama sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ sağ şey. olun. Artık kısmet. Kısmet. <gülüyor> kısmet diyoruz ya. Kısmet seneye bakalım inşallah. Hadi bakalım. <gülüyor> Gü kısmet diyorum. Hadi sağ, sağ Mustafa Bey demiş ki bir adet kalınca herkes haddini bilecek. <gülüyor> Kimse kusura bakmasın. Herkes haddini bilecek. Mert Bey 13 milyonuna önerim var demiş. Benim de başka yeteneklerim var. Benim başka yeteneklerim var. Aslında benim başka yeteneklerim var. Evet güzel. Günaydın efendim. Günaydın Adnan. İyi yolculuklar. Kimle görüşüyoruz? Tamer Bey. Tamam. Hemen alalım Tamer Bey. Sesiniz zor geliyor. Ben ben 5'ten sonra için şey diyorum. Kalk git diyorum. Kalk, Kalk git 5'ten sonrası. sonrası için mi? sonraki 5'ten sonraki dört. her kalan her... Ha, hani 6, 7, 8, 9, 10 diyor. bölüm adı şey yaptı Her yani var. o bölümün üstüne evet. böyle bir şey yapıyoruz evet abi, kankitla. normalin kankitla hemen diyor. üstündekiler için peki çok teşekkürler Efendim Görüşmek abi. anladım tamam anlaşıldı ben onu doğru evet. şekilde şey yazdım tamam Bey hiç merak etmeyin İçinizin... yani bir taraftan da 5 normal olduğuna göre diğerlerinin hepsine alormal demiş oluyoruz yani neye göre normal neye göre arormal diyenlere solo teste göre solo teste göre normal solo teste göre arormal 5 bırakana mesela Pınar Hanım demiş ki böyle yapacağız 5 5 5 5 5 kalırsa inşallah canım ya olsun demiş. Aa çok bu da çok o. güzel. Normal kaçtı ya 5 miydi? Beş Normal 5'ti. Beş. Bu arada ben Hilal Hanım'la konuşurken fark ettim de bu solo testi mesela işe adam alacaksın ya işe yani, adam alacaksın. Orada bir mı da verebilirsin hemen. İnsan önünde. kaynakları da mesela önüne. Hilal Hanım gibi birisi bu ne ya falan dediği anda biliyorsun ki genç yeni kuşağın temsilcisi Temel. gözünü kırpmadan alabilirsin. Ama böyle eski kuşak bir adam fıt fıt fıt yapıp bir yapıp koyarsa eski bir adam. Yani bu adam zaten emekliliği doldurmak için gelmiş. Belli. Vallahi onu iyide rol yapıyorsa Zeynep bir tane kalınca normal bence de olabilir demiş. Bu da doğru. Bende ben fix zaten. Ükela yani. Ükela yok burada ükela ya. Ükela yok. Doğru. Evet ükela ya. Ükela yok. İki ükela. <gülüyor> Çünkü şey. Bir de yapardım aslında. Ükela. Ükela yok. Üke... <gülüyor> Başka telefonumuzda kalmadı zaten. Kalmadı zaten şöyle, süremiz kalmadı. Telefonumuzdan süre, süre kalmadı. Twitter'a bakalım ve hemen isterseniz yavaş yavaş bugünün talihlisini belirleyelim. Ne dersiniz? Belirleyelim. Şeye bakarak Twitter'dan mesela Yasemin Hanım demiş ki okunmayan şeylere bakıyorum da bir genius olsun demiş. Her genius. herkes genius bu aralar hiç olmazsa burada bir şey başarıp unvan alırlar diyerek. Efsane lafı da çok mesela gündemde. Şimdi seviyor gençler de bu lafı. O da olabilir. 7. Efsane mi? Efsane. <gülüyor> Güzel o da bak güzelmiş hakikaten. Alaycı bir şekilde efsane. Ondan sonra bir tane şey vardı ya onu bulamadım da şimdi bazı şeylerde kaçtı gözden. Bir tane kalınca Kardeş sen hayırdır diye bir şey var. Kardeş ne iş? Burak Bey'den. Hı. Bir şeyin dibisin diye bir şey vardı da. <gülüyor> <gülüyor> Onu bulamadım ya Onu dokuz, dokuz beyin sizin dibisin. <gülüyor> Ondan sonra e, ha, Taner Bey Bir için soğuk sulardan çıktım geldim olsun Dokuz içinde You shall not pass Neyse elçiliklere yönelik bir 9 <gülüyor> <dokuz> bırakan Only got you in charge Taner Bey'in şeyini okuduk ee, Son Şey yapsana sen yuvarlasana dopu buraya Yuvarlayayım Topu yuvarla da ben koydum burada isimlerden hangisinin üstünde durursa artık ben bu tamam çok yeni sistem çok hem basit hem kullanması kolay hem çok de küreye zarar geliyor ve pratik yani. Ben dağıttım buraya serpiştirdim. Tut. Tut abi geldi geldi geldi. Ben tutmuyorum abi kendi duracak. Tamam senin orada. Dur bir dakika. Kendi durması biraz zaman oluyor sevgili Nizler Fulya'dan çok özür diliyoruz. Evet bir dakika kağıdı Ama çıkartayım zaten... bir alttan. Sıkıştı mı? Ha. Abi tamam. ağır küre ya. Fire bahşiş istiyor galiba ki dönmedi. Tuyba Hanım. Tuyba Hanım'ı tebrik Tuybağ... ediyorum. Tuyba ezildiği için kağıt orada Tuyba diye çıkmış da <gülüyor> esasında. Tuyba Hanım. O baby'yi Türkçe olarak ifade eden de. O baby'yi Türkçe olarak ifade eden Tuyba Hanım kazandı bugün. Bizi arasın olur mu? Arasın yani. Güzel arasın. Arayı soğutmasın. Biz bunu kime söylüyoruz bilmiyoruz. Tuba Hanım'ın yakınlarına söylüyoruz. <gülüyor> Biz bunu Tuba Hanım'a söylüyoruz aslında. Tuyba hanım, hanım siz anlayın. Bizi saat hemen sonra arayın. Hemen arayın yani. <gülüyor> Bizi saatte hemen sonra Türkçe konuşmak güzel arayın. Yarın sabah yeniden beraber olacağız sevgili dinleyiciler. Yağmurlarda hasta olmayın. Birkaç gün böyle devam edecek. Ondan sonra sırf güneş, sırf bahar olacak. Ona da hasta yakalanmamak için şu günlerde dikkatli olun. Hoşçakalın. Bir de aydınla bela ediyoruz. Cradle of Love. Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar